Üç Müzisyen Evvel zaman içinde üç müzisyen varmış. Aynı ustadan öğrenmişler ve ustaları başka bir şey öğretemeyeceğini söylediğinde, üç arkadaş dünyaya açılmaya ve şanslarını denemeye karar vermişler. Hep bir arada kalacağız. Birlikte çalıştık, bu yüzden birlikte çalarız. Evet kardeşim, yapmamız gereken şey bu. Dünyanın bizi neyle karşılaştıracağını kim bilebilir ki? Üç müzisyen farklı ülkeleri gezmiş ve çok iyi bir yaşam sürmüşler. Son olarak Panayır sırasında muhteşem çaldıkları bir köye gelmişler. Sonra köylülerle beraber oturmuşlar, sohbet etmişler ve onlarla seyahat hikayelerini paylaşmışlar. Köylüler de onlarla garip bir hikaye paylaşmış. Buradan uzak olmayan ormanda bir kale var. Büyülü olduğunu söylüyorlar. Kapılar herkesin girmesine açıkmış ve masa herkesin yemesi için en seçkin yiyeceklerle doluymuş. Ayrıca herkesin alabileceği en büyük hazinelerle dolu bir de salon varmış. Ancak şatoda kötü ruhların yaşadığını ve içeri giren herkesin dışarı ölüden daha beter çıktığını söylüyorlar. Aranızdan herhangi biri kaleye gitti mi? Tabii ki hayır. Bu kadar tehlikeli bir şey için kendimizi riske atamayız. O gece, üç müzisyen odalarında yalnız kaldıklarında, büyülü kaleden başka hiçbir şeyi konuşamamışlar. Orayı görmek istiyorum. Söyledikleri her şeyin doğru olduğunu hayal edin. En seçkin yemek ve en büyük hazine... Buraya kadar gelip şansımızı denemezsek yazık olmaz mı? Hayat bize çok cömert davrandı. Belki kale içinde de cömert davranabilir. Peki ilk kim gidecek? Ben en gencimizin önce gitmesi yönünde oy kullanmak istiyorum. Bu çok iyi bir fikir. İlk önce o, sonra ben ve sonra sen. Her birimiz bütün bir gün ve bütün bir gece kalede kalıyoruz. Anlaştık. Anlaştık. Böylece ertesi sabah trompetçi arkadaşlarına veda etmiş ve yüreğinde bir melodiyle yola çıkmış. Öğle vakti kaleye ulaşmış. Çok büyük ve güzelmiş. Kapılara dokunduğu anda açılmışlar. Ve salonların kapıları da öyle. Trompetçi mutfağa gelene kadar muhteşem odaları ve büyük salonları keşfetmiş. Görünmez erkekler ve kadınlar malzemeleri doğuruyor, yemek pişiriyorlarmış. Lezzetli bir çorba kokusu salonu doldururken, yanında trompetçinin denemek için sabırsızlandığı sebzeler ve tatlılar da varmış. Görünmez bir ev, onu masanın mutfaktan baktığı ve tüm yiyeceklerle dolu olduğu büyük yemek salonuna götürmüş. Trompetçi, yemek için oturmuş. Ama... Ağzına bir şeyler atmak üzereyken, sakalları ayakkabılarına kadar ulaşan uzun sakallı küçük bir adam salona girmiş ve yanına oturmuş. Merhaba efendim. Oh, e, e, e, e, önden buyurun. E, e, oh. İkisi sessizce oturup yemeklerini yemişler. Aniden cüce kaşığını düşürmüş. Trompetçi onu almak için eğildiğinde, cüce sırtına atlamış, onu dövmüş ve kale kapısının önüne atmış. Sen hangi cüretle hazinelerimi çalmak için buraya gelirsin? Yüzü gözü moraran trompetçi, yol arkadaşlarının yanına dönmüş. Sana ne oldu böyle? O kaleye sakın gitmeyin. Kötü bir yer. O gece... Evet. Bu konuda ne yapılmalı? Kalede neler olup bittiğini kendi gözlerimle görmek istiyorum. Yarın yola çıkıyorum. Böylece ertesi gün davulcu kaleye doğru yola çıkmış. Kapılar onun içinde açılmış. O da büyük odaları ve salonları araştırmış, mutfağa girmiş, yemek odasına yönlendirilmiş ve tam yemekleri yemek üzereyken cüce gelmiş. ile olduğu gibi cüce kaşığını düşürmüş. Davulcu kaşığı almak için eğilmiş. Cüce üzerine atlamış ve onu kale kapısından dışarı atmış. Davulcu yol arkadaşlarına geri dönmüş. Saray kötü. Oraya gitme dostum. O cüce yaptı değil mi? Evet. Aynen dediğin gibi oldu. Bu durumda ben gideceğim. Başımıza gelenlerden sonra bile mi? Endişelenme. Cücenin beni atmasına izin vermeyeceğim. Böylece ertesi sabah kemancı kaleye doğru yola çıkmış. Sarayda tamamen aynı şeyleri görmüş ve yemek için oturmuş. Cüce belirmiş ve her zaman olduğu gibi kaşığını düşürmüş. Böylece kemancı onu almak için eğildiğinde üzerine atlayabilecekmiş. Ama kemancı buna hazırlıklıymış. Cüce sıçradığı anda kemancı uzaklaşmış ve cüceyi yakalamış. Mücadele sırasında cücenin boynundaki madalyon kemancının elinde kalmış. Madalyon eline geçtiği an, cüce çok güçsüzleşirken kendisinin inanılmaz güçlenmeye başladığını hissetmiş. Ah, madalyonumu geri ver hemen! Hayır, bana sarayın amacını anlatana kadar olmaz. Ee, eğer madalyonumu bana geri verirsen, sana tüm sihir güçlerimi öğretirim. Bu sihirlerden bir sürü biliyorum. Öyleyse önce bana onları öğret, sonra sana madalyonu geri vereyim. Anlaştık mı? Ee, anlaştık. Böylece... Cüce müzisyeni hiç bitmeyecek kadar uzun bir yoldan oldukça büyük bir bodrum katına götürmüş. Sonra aniden karanlık geçit, kemancının daha önce gördüklerine hiç benzemeyen güzel bir vadiye açılmış. Bu yerin bizim dünyamıza ait olmadığı belliymiş. Cüce kemancıyı bir nehre götürmüş. Nehir kadar güçlü bir şekilde akıyormuş ki içinden yüzmenin imkansız olduğu belliymiş. Fakat cüce asasını suya sokmuş ve aniden su açılmış. İkilinin üzerinde yürüdüğü ve diğer tarafa ulaştığı bir yolu ortaya çıkarmış. Yolun ilerisinde geldiklerinden daha muhteşem bir kale onları bekliyormuş. Cüce onları içeri sokmuş. Kalenin her odası Dünyada görülebilecek en büyük hazinelerle doluymuş. Daha sonra altın ve değerli taşlarla süslenmiş, Devasa bir yatağın bulunduğu görkemli bir odaya girmişler. Ve bu yatakta o güne dek görebileceğiniz en güzel genç kız yatıyormuş. Kim bu kız? O mu? O bu sarayın prensesi. Ve prenses 200 yıldır bir büyü yüzünden uyuyor. Büyü mü? Bu büyü prensesi uyutuyor. Ve saraydaki bütün hizmetçilerinin ortadan yok olmasını sağlıyor. Böylece büyü yapan adam buradaki değerli hazineleri çalacağını düşünüyordu. Fakat kare zaten büyülüydü prenses uyuduğunda. Tüm hazineleri olduğu yerde kaldı ve bu şekilde devam ediyor. Hazinelerin oldukları yerde sıkışıp kalmış cücenin, hazineler yüzünden hüsrana uğradığını gören kemancı, prensese büyüyü yapan kişinin cüce olduğunu fark etmiş ve prensese yardım etmeye karar vermiş. Bu büyü nasıl bozulabilir? Ne? İkimiz de prensesin büyüsünü kimin yaptığını biliyoruz değil mi? Madalyonunu geri istiyorsan, büyüyü nasıl bozacağını söylemelisin. Oh. Ee, prensesin yastığının altında bir kutu var. Prensesin uyanıklığı onun içinde duruyor. Kutuyu al, prensesin gözlerine yaklaştır. Ona madalyonla dokun. Açılacak ve uyanıklık yeniden prensesin içine akacak. Çok iyiyim. Ben neredeyim? Sarayınızda majesteleri. İki yıldan beri hep uyuyordunuz. Ah, o kadar uzun mu oldu? Sen benim hazinelerimi istedin. Ve hiçbirini alamayacak. Sonsuza dek burayı terk et. Ama ya madalyonum? Azgın nehrin diğer tarafına ulaştığımızda onu sana vereceğim. O zamana kadar sadece bir oyun oynamadığınızdan emin olmak için asanızı da vermenizi istiyorum. Cücenin ithalat etmekten başka çaresi yokmuş. Asasını kemancıya vermiş. Üçü birlikte nehre yürümüşler. Kemancı değnekle üzerine dokunmuş ve su ayrılmış. Cüce geçidin üzerinde yürümüş ve diğer tarafa ulaşmış. Ama kemancı ve prenses takip etmemişler. Cüce diğer tarafa ulaştığında kemancı tekrar suya dokunmuş ve nehir eski haline dönmüş. Ee, madalyonumu ver! Madalyonumu hemen geri ver! Al hadi! Ama asap bende kalacak. Böylece asla geri dönemeyeceksin. Böylece akıllı kemancı cüceyi oradan uzaklaştırmış ve sonra prensese dönmüş. Majesteleri, ben de şimdi sizden ayrılmalıyım. Lütfen birkaç gün kal. Hayatımı ve krallığımı kurtardın. Bizi sonsuz bir uykudan hayatın güzelliğine geri getirdin. Size krallığımı ve misafirperverliğimizi gösterme onurunu bahşedin. Lütfen, sizden rica ediyorum. Sizinki gerçekten güzel, gerçeküstü bir ülke. Bir süre kalmayı çok isterim. Böylece kemancı prensesin krallığında kalmış. Sonunda aşık olmuşlar ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Kemancının yol arkadaşlarına gelince kemancı onları tekrar ziyaret etmiş ve yanına almış. Birlikte müzik çalmışlar ve ülkenin insanlarına saygı duymuşlar. Diğer köylüler, müzisyenlerin nereye gittiğini ve geri dönmediklerini merak ettiklerinde, ilk önce kaybolan kemancıyı söylemişler. Aaaa, oh, flüt çalmaya gitti. Evet, flüt çalmaya gitti. Bu bir atasözü haline geldi ve günümüzde bir görevi yerine getirmek için giden ve geri dönmeyen kişiler için kullanılıyor.